Sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesinde. Hocalar cemaatini korkutmaz. Eğer korkutursa Allah korkutur. Hocalar <gülüyor> ümit verir. Efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam... Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz kardeşlerim beni affedin. Arşımız bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, canımız bir, kanımız bir, gayemiz bir, davamız bir, ecdadımız bir, tarihimiz bir, geleceğe birlikte bakıyoruz. Bu ihtilafın, bu tefrikanın adı ne? iyi olacağına kaniyim müminler Allah'ın öz kulları has kulları her şeyin daha iyi olacağına kaniyim inşallah hocam kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda Genç evladım, istiklal marşın bu senin. Masal değil, hikaye değil, safahattan şiir, şiir değil. İstiklal marşın bu senin. Konyalılar, şimdi biz, yani siyaset yaptığımı falan zannetme, kuşkulanma canım. Benim siyasetle falan ne alakam var? Ben Konya'nın Tahir Hoca'sıyım. Benim işim, işte önümde kitabım, Kur'an gerçeklerini size tebliğ etmek. Böyle yaşadım, böyle öleseyim inşallah o teala. Konya denince, aşk şehri, iman şehri, Kur'an şehri, ilim şehri, Mevlana şehri. Hatta edasını söyleyeyim mi? Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Konya ve Türkiye. Ama Konya başka bir Konya. Onun için Konya gibi Türkiye istiyoruz diyorum ben muhterem Müslümanlar. Aziz Konyalılar. Şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum. Farklıyız. Neden mi? Altı bin Kur'an kursumuz, 580 yüz imam hatip okulumuz, 20'nin üzerinde ilahiyat fakültemiz, fakültemiz ve milyonun üzerinde yeni bir neslimiz var geliyor. İmanlı, inançlı, hakka inanan bir nesil geliyor. Onun için bugün farklıyız Elhamdülillahi Teala. Bunlar mahşerde bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Hocamızı almadan cennete girmeyiz diyecekler inşallah. O kürsüyle bizim için ömür boyu ter döktü. Bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu bize gerçekleri hakkı ve söyledi. Cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler. Böyle umuyorum inşallah muhterem Aşk öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar. Gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dört bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin. Gelecek ki derse çıkmayın. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız, bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulunuz. Evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, beceremediğimiz kadarını yaparız diyorsanız, Heh, geleceksin var olursam, yine derse çıkacağım inşallah. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Rasulullah da kölem desin. Dünyada benim için en büyük ve ali rütbe bu muhterem Müslümanlar. Bazen Mescidi i Saadet'te Konya'dan gelen kardeşlerim veya diğer yerlerden gelen kardeşlerim soruyorlar. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Medine-i Tayyip'e de Mekke-i Mükerreme'de altı buçuk ay kalıyorum ya. Cenab-ı Hak ölümümü Medine'de kılsın inşallah dua ediniz. Evet. Soruyorlar ne yapıyorsunuz hocam diye. Şöyle cevap veriyorum Müslümanlar sultanı kainatın imamul enbiyanın cenab-ı Mustafa Muhammed Mustafa'nın dergahına istida verdim diyorum. Peygamber Efendimizin dergahına istida verdim. Eğer gelecek cevap ölçüm tuttu köleliğe kabul olundun deyiverirse siz bendekine şaya bak. Cami'nin muhterem yolhası Şimdi bunlar köle etmek istiyorlar. Ağır geliyor lan. Evet. Ben bir kapının kuluyum. O da Allah kapısı. Bir kapının kölesiyim. O da Hazreti Muhammed'in eşi. Kardeşlerim öyle diyorum. Dudağım Hazreti Muhammed'in kapısının eşiğinde yanağım görebilirsem onun topraktaki ayak izinde yanağım. Aldım demiyorum bakınız o Allah'a ait çünkü. O secde için kullanılır. Yanağım ayak izinde ve dudağım kapısının eşiğinde. Rabbim bana bin yıl ömür de versen bu neşeden ayırma diye edeyim inşallah. ''Oğluma vasiyetim bu, torunuma vasiyetim bu, kızıma vasiyetim bu, kardeşlerime vasiyetim bu.'' Kapı Camii'nin muhterem cemaati, eğer kabul buyurursanız size de vasiyetim bu. Eliniz arşa açık, alnınız secdede, dudağınız Hz. Muhammed'in eşiğinde, eşiğinde, Yanağınız fahri kainatın izinde olsun inşallah. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar? Uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın istirahatıma bakayım yani. Peki. Peki, madem dinliyorsunuz, peki. Allah denizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah. Ben yani Osmanlı'ya Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdiler. Hem de nasıl mı hakimiyet? Natıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzaffere ileri, üzengi öpmeye hasretli kaldı karbon elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının eğini nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman dudaklarımı ziyaret edin Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Bu kokmuş dünyada bir saat dahi ömür istemiyorum. <gülüyor> ama şu günleri görmek için Rabbim ömür ver diye dua ediyorum. Hayatın hakim olduğu, hayata vahdin hakim olduğu, bir buçuk milyarın kardeşle kucaklaştığı, 55 İslam devletinin bir ruh, bir kalp, bir el, bir yumruk, bir beden, bir gönül haline geldiği meskut günü görmek için rasul Celal'imden ömür istiyorum inşallah Evet bu bizim <gülüyor> Varlığımız, varlığımız, nefesimiz ve nefsimiz, her şeyimiz İslam'ın hizzetine feda olsun yüce Rabbim. Onun için doğdurduk. <gülüyor> onun için büyüttük. Onun için okuttuk. Onun için koşturuyor evladımız ve torunlarımız. Niye? İslam'ın izzet günlerini göster Allah'ım diye. <gülüyor> Hacı ve İsaade Hocamız, Hacı ve Mustafa Efendi Hocamız daima bu mısrağı tekrarlardı, kabri cennet olsun inşallah hocam. Olmuştur inşallah zaten. Elbet bunca duanın Vardır bir müstecavı derdi. Hacı reisler de Elbet bunca duanın vardır bir müstecavı derdi. Milyonlar, milyar dua ediyor. Ati İslam'ın olsun Rabbim diye. Müstecavı olduğu, Allahça duyulduğu, mevlaca kabul eşayan olduğu saadetli günleri hep beraber göreceğiz inşallah. Amin. Bizim Allah'ımız var. Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa. Bizim Allah'ımız var. Allah'ımız var. Allah'ımız var.